Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey bürünüp sarılan Habibim! Kalk! Artık kafirleri azab ile korkut. Rabbini büyük tanı. Elbiseni bundan sonra da temizlemekte devam et. Azaba götürecek şeyleri perkte yine sebat eyle. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızası için katlan. Çünkü o, boru üfürülünce, işte o vakit, o gün, kafirlerin aleyhinde pek çetin bir gündür olay değil. Bir tek yani nevi şahsına münhasır olarak yarattığını, kendisine uzun boylu mal ve yanında ve toplantılarda daima hazır bulunmak üzere oğullar verdiğim, yaşayışını, ömrünü, evlatlarını yaydığım, bol bol ihsan ettiğim o kafir adamı bana bırak. Sonra da o bütün bunlara rağmen hırs ile daha da arttırmamı ister. Hayır, katiyen arttırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine bir inatçı kesilmiştir. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya düşündü. Kendine göre güya bir ölçü koydu. Ay kahrolası ne biçim ölçü kurdu o. Yine kahrolası nasıl ölçü yaptı o. Sonra baktı. Sonra ümitsizliğinden ve öfkesinden kaşlarını çattı suratını astı en son arka çevirdi ve büyüklük tasladı da. Bu, dedi, sihirbazlardan öğrenilip rivayet edilen bir sihirden başkası değil. Muhakkak bu insan sözümden başkası değil. Onu cehenneme sokacağım ben. Sen biliyor musun cehennem nedir? Hem bedeninden hiçbir eser bırakmaz, hepsini helak eder. Hem yine eski haline getirip aynı azabı yapmaktan vazgeçmez o. insana çok susamıştır. Üzerinde 19 melek vardır. Biz o ateşin bekçiliklerine meleklerden başkasını memur etmedik. Sayılarını da küfredenler için başka değil. Ancak bir fitne yaptık ki kendilerine kitap verilenler sağlam bilgi edinsinler. İman edenlerin de inançları artsın. Hülasa hem kendilerine kitap verilenler, hem müminler bu hususta şüpheye düşmesinler. Kalplerinde maraz bulunanlarla kafirler dahi Allah bu adet ile misal olarak neyi murat etmiş desinler. İşte Allah kimi dilerse böylece şaşırtır, kimi de dilerse doğru yola getirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez o insanlar için öğütten başkası değildir fakat ne gezer andolsun aya gündüzün hitamıyla dönüp geldiği zaman geceye ağırdığı dem sabaha ki hakikaten o cehennem büyük büyük belalardan biridir İnsanlar için sizden ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenler için en korkutucu olmak bakımından her nefis, kazandığı, tesbih ihtiyar ettiği şey mukabilinde bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler, soruşurlar. Günahkarların hallerini, sizi cehenneme sokan nedir? Günahkarlar dediler, derler. Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Biz de batıla dalanlarla beraber dalardık. Ceza ve hesap gününü de yalan sayardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Artık şefaat edicilerin hiçbir şefaati onlara fayda vermeyecek. Böyle iken şunlara ne oluyor ki hala öğüt kabul etmekten yüz çeviricidirler? Sanki onlar arslandan ürküp kaçan vahşi eşeklerdir. Evet, onlardan her kişi kendisine neşredilecek sayfeler verilmesini ister. Hayır, bu isteyişleri boşdur. Daha doğrusu onlar ahiretten korkmazlar. Gerçek o Kur'an hiç şüphesiz bir öğüttür. Onun için kim dilerse onu okuyarak alacağı öğüdü, ibreti alır. Bununla beraber Allah'ın dileyeceğinden başkaları o öyüdü almazlar ki onun azabından korunmaya ehil olan da odur, yarlıganmaya ehil olan da o.